İtibar haberi. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve selamü ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. A'udhu billahi s'mi'u al-alimim min ash-shaytani r-rajim Rabbi a'udhu bike menemezatil sh-shayatin A'udhu bike Bismillahi r-Rahman r-Rahim Ar-Rahmanu allama al-Qur'an Khalqal insana allamahu al-Bayan al-Azim bil-Qur'an al-Azim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum ve dafa'tu ankum şûe bilâ ve lâ kuvvete illâ minallâhi Muhterem dinleyenlerimiz, cuma günleri olan dersimizin salı akşamları saat 9.00'da başlatmak üzere Bugün ilk olarak sizinle buluşmuş bulunuyoruz. Bundan dolayı allah Teala Hazretlerine hamdisenalar ediyoruz. Tabi malum yaz dönemi insanlar hafta sonları İstanbul dışına çıkıyorlar ekseriyetle. Yollarda ve gittikleri yerlerde de dinleme imkanını bulamıyorlar. E, bu Yaz sezonunda hata içi daha dinleme imkanı buluyorlar diye düşündük. Bizler de tabi bazı ziyaretlerle, bazı tedavi amaçlı, kabir ziyaretleri, Evliya Allah'ın türbelerini ziyaretleri gibi birçok meşru gayelerle e, İstanbul dışında bulunabiliyoruz. Onun için de banktan yayınları uygun görmüyoruz salı akşamları olsun da, canlı canlı inşallah, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın, sofrasında, kurduğu sofrasında, ilim irfan meclisinde, bulunmak nasip olsun, buluşmak nasip olsun, ve, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın, bizlere rahmetinin, Eseri olan Hazreti Kur'an'dan istifadeler müessar olsun. Tabi bugün üzücü bir haberle de şu anda sarsıldık. Ankara'da bir patlama olduğu işte 5 ölü 60'ı aşkın yaralı olduğu haberlerde yolda bize de ulaştı. Allah Teala ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara da acil şifalar, ihsan eylesin. Ölenlerin yaralların da yakınlarına sabrı cemiller, ihsan eylesin diyoruz. Allah teala terörden, iç savaştan, dış savaştan, vatanımızı ve sahil İslam topraklarını muhafaza eylesin diyoruz. Hakikaten dün öyle Trablus'ta çatışmalar oldu, 60 kişi kadar efendim ölen oldu. Ondan evvel Filistin topraklarında tabi yine 40-50 kadar kişi şehit oldu vesair. Dünya tabi ki bir kargaşa içerisinde Allahu Teala ve Tekeddes Hazretleri hayırla ıslah edesin. Ma aslaha evvelel ümmeti ümmetin başını düzelten Kur'an Sonunu da düzeltecektir. Hadis-i şerifini muktazasınca. Allah Teala yeniden Kur'an'ın rahmet bahşettiği rahmeti, merhameti, vicdanı, insafı gönüllerde yerleştirsin. Şimdi tabi ki Kur'an'dan mahrum olan Hazreti Kur'an'ın öğretilerinden, talimatından uzak olan insanlar cani ruhlu yetişiyorlar, yetiştiriliyorlar. Hazreti Kur'an'a bakanlar, hadis-i şerifleri dinleyenler, bu gibi dersleri dinleyenler, yani karınca ezmekten çekinirken, öyle ya, Kur'an-ı Kerim devamlı bir ruh takvadan bahsediyor. Bir İyilikte bulunmak, ifsanda bulunmak, güzel davranışta bulunmak teşvik ediliyor. allah Teala bir sahibi kullarını ebrar diye fed ki onlar ber kimseler. El ber er kimdir diyor. Bu ayetlerin tefsirlerinde innel ebrara lefine iyim. İyi kullar bir sahibi olan ber kullar nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Buna benzer birçok rahat kelimelerde met edilen o bir takva sahibi, iyilik, ihsan sahibi kulların tariflerinde zerreye bile eziyet etmeyen kimselerdir. Zerre ne demek? Yani artık toz kadar bir canlıya tabi cansızlara eziyet söz konusu olmadılar. Bitkilerde bile bir hayat vardır. Bitkiler Allah'a zikrediyorlar yeşil yeşilçinin bunu kırmak koparmak bile Reziyettir. Dolayısıyla zerreye bile eziyet etmeyenlerdir diyor. Karınca ezmeyenler diyor. Yani insan korkuyor bir karıncaya Allah can vermiş. Bunun bile canına e, kıyma korkuyor. efendim. E, dolayısıyla nasıl insan canına kast edilir? Nasıl insanlar öl, birbirini öldürürler? efendim? E, yok canlı bomba olurlar. Bombayı uzaktan şeyle patlatırlar. Efendim askeri polisi şehit ediyorlar. Yani ne cani ruhlu insanlardır. Nasıl bunlar? Nerede yetişmişler? Bunlara kim bu? Fikri veriyor, kafayı veriyor. İşte bütün mesele ilimsizlikten, Kur'ansızlıktan, sünnete iktibasızlıktan kaynaklanıyor. Bunun başka bir izahı yok. Yoksa İslam bize hep rahman ile rahim ile allah Teala sıfatlarını başlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın besmelesi. Her surenin başı Rahman ve Rahim isimleriyle de, rahmet sıfatı ile başlamıştır. İşte Arrahman ailemel Kur'an. Size ananızdan babanızdan çok acıyan Allah size Kur'an öğretti. Hz. Kur'an Allah'ımızın bize lütfudur. Rahmetinin, merhametinin bir eseri olarak bize indirilmiştir. Bize merhamet açlıyor. E şimdi yani nereye baksanız Kur'an-ı Kerim'de? Hadis-i şeriflerde? Rahmet ve merhamet üzerine bina etmişsiniz. bil men fil ard, yarhamtum men fil seva. Siz yerdekileri acıyın, gökteki melekler de size acısın, dua etsinler, şefaat etsinler. Errahimûn, yarhamûmûrrahman, yâmel kıyâmet. Acıyanlara kıyamet günü, Rahman Teala, acıma sıfatıyla muttasip olan Rabbimiz, merhamet edecek buyuruluyor. Mellaya Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, acımayan acımmaz. Allah ona acımaz Buyuruluyor. Ne <gülüyor> semine, küçüğüne acımayan büyürüselmiyâ bizden değildir. Buyuruluyor. Yani Hazreti Kur'an ve İslam bize rahmeti ve merhameti bu kadar açlarken öğretirken. Bu merhametsizlik, bu insafsızlık, bu vicdansızlık neden geliyor Efendim, Ve la türün kendinizi öldürmeyin buyuruluyor. Ayeti kelimede. Inna Allah Allah size çok acıcidır buyuruluyor. Bak son derece merhamet sahibi Rabbiniz size başkasını öldürmeyi de yasaklıyor. Ve türün nefselliği Allah. Allah'ın yasaklı kıldığı korunmuş kıldı, cana kıymayın, kan kan dökmeyin, terör estirmeyin, fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın, ortalığı patlatmayın. Bunlar Allah'ın emirleridir ya. Öyle تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ Allah Teala peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi, düzenler ortaya koydu, cezalar ortaya koydu, böylece yerde bir düzen getirdi. Bak cezalar var, müeydeler var vesaire, bir emniyet, bir güvence hastalıyor. Siz bu ıslahdan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve تَعْتَوْ فِي الْاَرْضُ Fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar halinde yeryüzünde hakkı aşmayın, sınırı geçmeyin. Yani bu can benimdir, intihar edelim bile diyemezsin. allah Teala intiharı haram etmiştir. Ve intihar edenlere de büyük azaplar ve tehditler beyan etmiştir intihar edenler hakkında. Hadi şeriflerde bunları görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zehir içerek canına kıyan veya bir demir parçasıyla veya bir bombayla işte o da ona giriyor herhangi bir maddeyle e kendi canına kasteden in intihar eden kimseler kıyamet gününde neyle intihar ettilerse işte kendine demir saplayarak mı, bıçak sokarak mı, kurşun atarak mı, bomba patlatarak mı, zehir içerek mi ne şekilde intihar ettilerse o intihar ettikleri vasıta neyse tabi canı alan allah Teala'dır melekleri vasıtasıyla fakat bir sebebi var. O sebebi allah Teala cehennemde onun eline verecek. Tekrar tekrar o zehir ona içirterek o bomba üzerine patlattırarak sonsuza kadar azab edilecek. Haliden, muhalleden hadis-i şerifte de tabi el itikadımıza göre yaptığı işin haram olduğunu bilerek yapan kafir olmaz. Onun kafir olmayınca günahçar olur. E, cehennemde ebedi kalmaz. günah miktarı yanıp çıkar. El üstüne göre budur. Ama bu ne kadar tehditli ve tehlikeli bir rivarettir ki ebedi kalmakla tehdit ediliyor. Yine böyle diyor. Bir mümini, imanlı bir kimseyi kasten öldüren onun cezası diyor içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennem ateşidir. İçinde ebedi kalma tehlikesi var Allah'a muhafızda. Bu katilliklerin, bu cinayetlerin, bu ortalığı patlatmaların, binaları ateşe vermenin, bu, bu, bu ifsatların, bu fesatların e, tehlikesi son nefeste insanın başına büyük köra bölebilir. İnsanın dinini, imanı yağmalatabilir. İnsanın kafir olarak ölmesine sebep olabilir. İnsanlara eziyet ediyorsun, insanlara zulmediyorsun. Canlılara eziyet ediyorsun. Bu kadar insan yahu yaralanıyor, ediyor bu. E, bu kadar insan ah ediyor, ah ediyor, beddua ediyorsan. Bu nasıl olur ya? Bu zerre kadar imanı olan işi değil. <gülüyor> Kasten adam öldürene, mümin öldürene Allah gazap etmiştir. Allah kızmıştır. Allah Teala ona öfkelenmiştir. Allah'ın bunun yanında net dayanabilir ya. Ve <gülüyor> le'anev. Allah ona lanet etmiştir. Lanet demek rahmetinden tard etmiştir. Rahmetinden kovmuştur. Adam öldürenlerin eline sancak verilecek. Yarın agirepte. Şimdi çıkarken sancağın üzerinde yazıyor. Bu adam katildir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. İnsanların ölümüne sebebiyet verilir mi ya? Böyle bir işlere girilir mi? En farklı bir destek olunur mu? Destek olan aynı okana ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bütün dünya halkı bir Müslümanın kanına girmekte yardımcı olsalar, bütün dünya halkı bir imanlının, bir müminin, bir Müslümanın, bir Allah'ın kulunun kanında istirak etseler, onun kanının akıtılması ve canının e, çıkması için yardımlaşmış olsalar, <gülüyor> allah Teala hepsini birlikte topluca cehenneme yüzünün üstüne tökezlenecektir buyuruluyor. Bir Müslümanın canının e, zarar görmesinde, e, efendim, ölümünde sebebiyeti olan bütün dünya halkının iştiraki bile olsa, hepsi e, cehenneme tökezlenecektir. Bunda yani bir Müslümanın asla rızası olmamalı. Rızası bile olmamalı. Yani iyi olmuş diyen Allah muhafaza etsin. Hoş olmuş diyen Allah muhafaza etsin. Ortalığın karışmasına sevinen Allah muhafaza etsin. Böyle insanların birbirine girmesine, birbirine eziyet etmesine, birbirini kırıp geçirmesine terör sevinen, iyi olmuş diyenlerin de Allah muhafaza çok büyük günah hatta imansızlık tehlikesi olur. Çünkü harama helal görmüş olurlar. Allah'ın yasağını normal görmüş olurlar. Allah'ın razı olmadığı şeyden razı olmuş olurlar. Günaha rıza, günahtır. Kafirliğe rıza, kafirlik olur. Onun için ne deniyor? Adam, dağda adam öldürür, katil olur. Ödürü dağda sevinir, kafir olur. Yani ne demek bir adam yaptığı için günahını bilse ne kadar da büyük günah olsa imansız kafir demiyoruz. Haram olduğunu bilerek yaparsa. el sünnet itikadı bu. Ama bir insan neyi yapmış ne güzel yapmış o olmuş deyip de günahlara haramlara Allah'ın yasaklarının yapılmasına rıza gösterse beğense benimsese normal görse Allah muhafız etsin, kafir olur. Onun için çok üzülüyoruz. Üzülmemek elde değil. Her gün e, askerlerimiz şehit oluyor. Efendim, sınırlarda, dağlarda, operasyonlarda, uzaktan patlatılan e, mayınlarla her gün birer ikişer, teğmen, onbaşı, eğer, asker e, ocaklara ateş düşüyor. Ya. Bu yavrucaklar e, vatanın muhafazası için, müdafası için bu toprakların, bu şehitlerin, gazilerin karıyla yoğrulmuş toprakların muhafazası için, bölünmemesi için, düşman işgallerini maruz kalmaması için askere gidiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Allah muhafızları olsun. her akşam bu şekilde eee haberler dinleyerekten bu haberleri efendim üzülmeme gel dedi. Onun için o taraftan Filistinli Müslümanlar tabii ki bizi ilgilendiriyor. Trablus'ta bir olay oluyor. Tabii ki bizi ilgilendiriyor. Menas bu havelen mehtemme bi umuri'l Müslimîn Sabaha çıktığında Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için Duacıyız, duacı değiliz, lanetçi değiliz, asla Allah'ın yasaklarının işlemesine razı değiliz. Bu bombalamalar, patlatmalar, öldürmeler, cinayetler bunlar Allah'ın münkerleri, yasakları. Allah'ın münkeri, ya Rabbi bu münkerdir, ben razı değilim, sen razı olmadığın için ben de razı değilim. Cemekten başka bir çaremiz yok, Bir güvenlik güçleri, asker, sivil çalışıyorlar olayları. Ee, inceliyorlar, açığa çıkarıyorlar. Tabi daha önce, olmadan önce caydırıcı tedbirler, koruma tedbirleri almaya çalışıyorlar. Allah muvaffak etsin. Allah her sahadan mahsur muzaffer etsin. Allah Teala vatanı bölünmekten muhafaza etsin. Rabbimiz Tebarek ve Teala, şanlı bayramımızın altında, ezan sesleriyle, namazlarımızla, ibadetlerimizle, şu vatan topraklarında, kardeşçe, barış içerisinde, İslamiyet yaşayarak, İslam üzere ölmeyi cümlemize bu müyesser eylesin diyoruz. Amin diyoruz. Ölenlere Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Tabi bu vesileyle duyuruyoruz. Sizlere de tekrar tekrar e, rica ediyoruz. allah Teala ve Tekeddes Hazretlerinin rahmetinin eseri olan Hazreti Kur'an'ın derslerinden Sohbetlerinden, ayetlerinden uzakta kalmayın. Mahrum kendinizi mahrum bırakmayın. İnsanları da bu adreslere ulaştırın. İnsanlara tabi internet vasıtasıyla olsun, işte ulusal yayınla olsun efendim. Bir şekilde nasıl bu derslere ulaşacaklarını öğretin, teşvik edin. İşte bunun tekrarı, pazartesi 11'de bu tekrar ediliyor. Bu, bu sefer dinleyemedin, orada dinlersin. İşte ne vakitler e, takip edilecek, hangi saatte hangi dersler oluyor bunları iletirseniz. İnşallah Rabbimiz ve Teala bizlere rahmetiyle muamele eder. Biz yerdekileri acırsak, gökteki melekler de bize merhamet eder. Ve böylece vazifemizi idrak etmiş oluruz, ifa etmiş oluruz. Aksi takdirde meşgul oluruz. Çünkü bilenle bilmeyen bir değil buyruluyor. Leşemen yalem, kemelleyallem. Bilen bilmeyen gibi olmaz. Ne demek? Kulliyesi öylediğine yalemun, öylediğine leayallemun. Aat kelimesinde Rabbimiz Hakimine emre Onlara duyur ki, hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Peki burada ne demektir? Bunların mükafatı da eşit olmaz, cezası da eşit olmaz. Ulusuna iki taraflı kesiyor. Çünkü. Bilerek, bilinçli bir şekilde namaz kılanla... ...bilinçsiz kılanın sevabı bir olur mu? Olmadığı gibi. Peki bir şeyin günah olduğunu bilmeyen yapanla... ...bilerek yapanın mesuliyeti vebali azap bir olur mu? E bir olmaz. Onun için... ...veylül ilcahi merreten ve veylül alimi sem'anerrat. Cahile bir defa yazık olsun... ...alime yedi defa yazık olsun buyruluyor. Bu ne demektir? He, bu demektir ki... ...bilmeden bir günah işleyen, bir helak, bir veil, bir azapla karşılaşır. Ama bile bile e, bu faziletlerin veziyetleri bile bile e, bunlara rağbet etmeyen, Allah'ın yasaklarını bile bile bunlardan sakınmayan, tabii ki yedi kere kendini aheder eder kafasını ah eder, vuracak kaya arar, yarın ahirete bulamaz. Tabii bununla beraber cahiller de her bakımdan mazur sayılmaz var. Çünkü şovları seyrediyorlar, dizileri seyrediyorlar. Haberler, reklamlar seyrediyorlar. Bu kadar filmleri seyrediyorlar. Günde 4 saat, 5 saat, 6 saat, 8 saate kadar televizyon başına geçirirlerken bana Allah Kur'an indirdi. Rabbim bana rahmet etti, merhamet etti, kitap indirdi, peygamber gönderdi. Bak öleceğim, ahirete gidiyorum. Ben Rabbimin üzerinde sualet çekileceğim, ne hesap vereceğim, bana ne sorulacak olacak? E bunu da öğrenmeye kaydet etmezlerse, ancak eğlenmeyle ömürlerini geçirirlerse bu cahiller de e, biz nasıl olsa bilmiyoruz diye de e, sorumsuz olmazlar. Onun için ne buyuruyor hadis alimi zembul vahidun ve zembul cahili zemban. Alimin günahı bir günahsa cahilinki iki günahdır. Bu da usturan bu tarafı. Yani ne demek? E, bilerek günah yapıyor, yaptığı günahın cezasını çekecektir. Ama bilmeden günah yapıyor, bir yaptığı günahın cezası, iki. o günahın günah olduğunu niye bilmiyorsun? Sen intiharın haram olduğunu niye bilmiyorsun? Bak toplumda e, intihar olayları Son derece artıyor. Tabi elhamdülillah şu anda bu canlı bomba olayları falan Allah'a hamdolsun ki yok. Allah uzak geçsin, muhafaza etsin. Ama dünyanın diğer ülkelerinde bunu çok duyuyoruz. Ve lakin bu nereye gidiyor? İşte bu cehaletin sonu yok. İnsanlara ayetlerle, hadislerle, hikmetlerle, güzel vaazlerle Allah'ın yolu anlatılacak. Allah'ın haramları anlatılacak. Allah'ın malları nasıl koruma altına aldığı allah Teala'nın canları, malları nasıl haramlı, hürmetli, yasaklı kıldığı e bunlar beyan edildi. Bunlar anlatılmazsa, konuşulmazsa, dinlenmezse insanlar tabii ki öfkeyle, kille, nefretle, gruplaşmalarla, tefrikalarla, bölücülüklerle e efendim, yönlendirilmeye çalışılırsa bu iyi olmaz. Vatan hepimizin, vatan sevgisinde hepimiz müşterekiz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, e Kur'an sevgisi, vatan sevgisi, Bayrak sevgisi. Bayrak hepimizin. Bak 19 Mayıs gününde biz de yoldaydık. Ankara'ya doğru giderken hakikaten ayla yıldızın buluşması denk geldi biliyorsunuz gökte. Şanlı bayrağımızın sureti çıktı gökte mesela. Onu takip ettik. Bizde rastladı rastladık tam yolda. Bulutlar da vardı. orada açıldı baktık tam akşam saatinde. O manzarayı gördük mesela. Gök kubbenin altında o şanlı bayrağımız şehit kanlarına o manzaranın yansımasıyla bu bayrağımız elhamdülillah bize nasip olmuştur. Bu hepimizin bayrağı. Bunlar bizim müşterek e, efendim değerlerimiz. Bunlarca kutsal varlıklarımız, ezanımız, namazımız, cemaatimiz vesaire. Birçok birleştirici unsurlarımız var. efendim. Şimdi aradaki nefret tehlike etmeler, insanları birbirine düşman gibi göstermeler, birbirine vurdurup kırdırmaya çalışmaların bir manası yok. Bunlar İslam'da en büyük haramlardır. Velat ekonu Sakın ayrılanlar gibi olmayın, bölünenler gibi olmayın. Vaktele bu mübadil maddiyamı Kendine açık açık deliller geldikten sonra birbirine girenler gibi olmayın. Yani Yahudiler, Hristiyanlar bak ne tepkalara, ne fırkalara ayrıldılar, ne tepkalara. O Katolikler, Protestanlar bilmem neler birbirlerini öldürdüler, Haçlı seferleri. Denemek. Avrupa'nın kendi aralarındaki savaşları milyonlarca insan öldürdüler. Mezep. Çatışmasıyla. Hepsi Hristiyan oldukları halde sırf çatışmaları yüzünden. E böyle şeylere sebebiyet verilir mi? Bunlar caiz olmayan şeyler. Bunlar haram olan şeyler. Bu ayrılıkları allah Teala men ediyor, yasaklıyor. İşte Elf-i kabilesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel, medine Münevveri ve onların İslam ile şereflenmelerinden evvel Medine halkını yani Ensar-ı Kiram'ı ve teşkil eden, en büyük ekseriyetini teşkil eden iki kabile, Evs Hazret kabileleri. Bunların aralarında 120 senelik kan davası var. Fakat İslam'ın gelmesiyle, İslam kardeşliği altında e, ne oldular? Bütün davalarını bir kenara bıraktılar. Kardeş oldular. Birbirleriyle kucakbaşır oldular. Namazlarda, cemaatlerde görüşür oldular, buluşuştu oldular zenginleri, fakirlerini gözetir oldular, zekatlar, sadakeler, yardımlaşmalar ve sahip İslam'ın getirdiği bütün sosyal dayanışmalardan birbirlerini istifade ettirdiler. Bu da tabi sevgiyi artırdı, kaynaşmayı artırdı, hediye, hediyeleşin, sevinçin, yardımlaşın, sevinçin, İslam bütün e, insanların birbirini sevmeleri için e, gereken yolları, e, en kısa yolları, en kese yolları, en çıkar yolları meşhur etmiştir. Bundan dolayıdır ki e, bu iki kabile bu birbirine karşı samimi bir şekilde kan davalarını bir kenara bırakarak İslam kardeşliğinde buluşmaları ne yaptı? O Medine yakınlarında bulunan Yahudileri Kurayzaoğulları, Nazıroğulları o zaman Yahudi kabileleri vardı. Medine civarında kaleleri vardı. Oralarda eski yerleşimle yerleşmişlerdi. E Şahsitli Kaş isimli bir Yahudi bundan rahatsız oldu. Bu, e, bu onu çok rahatsız etti. Baktı ki böyle e, sahabe-i kiram ensar Evsiz Hazreti'nin o eski günlerinde bildiği için o eskiden ne savaşlar olmuş aralarında birbirlerinin kanlarını akıt, akıtan insanlar şimdi böyle nasıl kardeş olmuşlar birbirlerini seviyorlar, oturmuşlar, muhabbet ediyorlar diye e, bu Yahudi ne yaptı? Rahatsız etti. Ne yapayım da ben? Bunların arasını bozayım. Bunları birbirine sokayım. E, birbirini seven, birbirine yardım eden bu insanları birbirine düşman edeyim. Ayağa kaldırayım. Birbirine vurdurayım, kırdırayım. Hesabını yaptı ve evvelce e, aralarındaki bir harp gününde e, galip gelen tarafın lehine, mağlup gelen tarafın aleyhine yazılmış olan bazı şiirleri, Araplarda biliyorsunuz edebiyat zirvededir, şiir zirvededir, hele Kur'an-ı Azimüşşah'ın geldiği dönemlerde zaten Fesat'ta ve Edebiyatta çok ileri olmaları münasebetiyle Kur'an mucizesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğinde onları mağlup etti bu şiirlerden o şahsi bir, bir Yahudi kendisi de cesaret edemedi. Kendileri zaten ortaya çıkamazlar, çıkmazlar, hiçbir şekilde görünmezler. Böyle arkadan karıştırırlar. Masa başı planlarla, projelerle mil, memleketleri böldürmek, milleti birbirine kırdırmak. Böyle bir planları var. Şimdi bir genç buldu. O genci bu e, bir para ona vererek, teklif ederek işte o şiirleri de ona belletti, ezbelletti. Sen dedi bak şunlar oturuyorlar ya şurada. He. Sen git orada dedi. E sadece onu oku. Hiçbir yorum yapmana lüzum yok. Şunları oku, geç, git. Neyin nereden tutacağını da biliyorlar. Ne bulursa ne olur? Hangi damarlar tahrik edilirse? Nereler kaşınırsa? Efendim, insanlar birbirine kalkar, vurar, kırar. bunlar da çok iyi biliyorlar. Bu planları da iyi yapıyorlar. İşte Şeytan işi yok, şeytanın taraftarların yok bunlar milletleri birbirine vurdurmak, iç savaşlar çıkarmak, dış savaşlar çıkarmak, dünyayı kan gölüne döndürerekten kendileri efendim silah satarak vesaire planlar yaparak kendi emellerine kendilerine tahsis ettikleri büyük projeler milletin vatanlarına göz dikmişler sularına göz dikmişler, ırmaklarına göz dikmişler barajlarına göz dikmişler buraları Allah bize vaat etmiş büyük İsrail projesi yok büyük Efendim, Orta Doğu projesi adı altında bahaneleriyle isimleri icabında değiştirerek ama fikirlerini hiç değiştirmeyerek böyle bir gayeye doğru yönelmişler. Allah kanala bulduklarını buldurmasın, korktuklarından kurtarmasın diyoruz. Çünkü burada, bu projede e, Urfa'ya kadar, bizim vatanımızdan da e, Harran Ovası'na kadar, GAP projesine kadar bunların gözleri var. E, dolayısıyla işte Irak'ın durumu meydandadır. Olmaz olmaz derken bak Irak Üçe bölünmek üzere ne büyük bir tehlike içerisindedir. E bizim doğumuzda olan olaylar meydandadır. Her gün askerlerimizin e, şehit askerlerimizin cenazeleri, evleri, ocaklara e, düşmektedir. Ateş ocaklara düşmektedir. Düştüğü ocakları yakmaktadır. E bunlar göz önündedir. Her gün devam ediyor bu. E bunun bir kışkırtan var. Buna bir finansör var, bunun bir finansörü var. E bu, bu iş parayla olur. Bu iş güçle olur. Bu iş silahla olur. Bu, bu eşkıya dağlarda nasıl geçinecek? Millet şehirde geçiremiyor ya. Yani i̇şte bunu, e, bu, bunun e, finansını sağlayan arkada gizli güçler var. E bunlara uyanmak lazım. Bu memleketin huzurlu bozmak isteyen, kardeşi kardeşe vurdurmak, kırdırmak isteyen insanlar var. Mezhep çatışması olabilir mi? Din çatışması bile olamaz. Bu memlekette Osmanlı zamanında bu kadar zimmiler yaşadı. Yahudilerin, Ermenilerin statüleri vardı. Bunlar çeşitli görevlerde bulundular. Yahudi, Hristiyan, yani işte Ermeni, Atatürk Hristiyan, e bunlara hiçbir zulüm yapılmadı, hiçbir eziyet yapılmadı. Bunlara görevler verildi, bunlar en iyi paraları kazanan esnaf, tüccarlar sınıfındandılar. İslam'da e, can güvenliği var, mal güvenliği var, ırznamız güvenliği var. İslam'da herkese efendim güvenli bir insan olması teşvik edilmiş, emredilmiş. Elmiş mi ve Müslüman? Millişanı Müslüman kimdir? Elinin ve dilinin şerrinden insanların selamette olduğu kişidir diyor. Yani elin dokunmayacak, dilin de aleyhine bile konuşmayacak. Gıybeti yasaklamış. Nerede var böyle bir düzen? Ardından kötü konuşmayı insanın yasaklamış. Delikoduyu yasaklamış. İftirayı yasaklamış. Söz taşımayı yasaklamış. İnsanların arasını kı efendim kırdıracak, bozacak her şeyi yasaklamış. Yalanı terbest ettiği bir yer iki İki insanı birbirine barıştırmak için yalan bile... Cahil görülmüş. Neden ki? E sen gidip doğru her yerde söylemezsin. Adam onun aleyhine sinirlendi. Söğütü saydı. E sen gidip bak bu sana böyle söyledi senin arkandan deyip de o adamı tahrik ederek o adama saldırtmak. Cahil midir? E ben doğruyu söyledim. E doğruyu söyledin ama adama adama vurduruyorsun. Burada doğru cahil midir? Yalan cahil olduğu yer neresi? Biliyorsunuz ki felanca senin çok iyi konuştu. Neden? O onu sevsin, o onu sevsin. Yani insanlar birbirini sevsin diye aralarında sulh olsun, barış olsun diye e, efendim İslam yalanı bile serbest etmiş. Böyle bir düzen. Bunda hiç kargaşayan olur mu? Hemen katele, muaheden zimni olan yani mesela diyelim bu vatana Türkiye, vatandaşı değil dışarıdan gelmiş, turist vaziyetinde gelmiş ona vize verilmiş. Pasaportu var, vize verilmiş adam değil, dağdan kaçıp gelip de memleketi yağmalama, yıkmaya gelmemiş, e, gezmeye gelmiş. Hristiyan olabilir ya, olabilir kucut olabilir mi? Ne olursa olsun, buna dokunamazsın. Bunun da dokunulmazlığı var. Sadece Müslümanların dokunulmazlığı yok ki. E sen şimdi bu adama ben o patlatıyorsun, kendi, e ben kendimi patlatıyorum, anladın mı? Yanında kaç kişi ölüyor? E sen bu, bu insanların Kanının sorumluluğuna nasıl girersin ya? Bundan dolayı ne diyoruz? E sen, e burası kilise. Olmaz, kiliseyi patlatamazsın. Havra, havrayı patlatamazsın. Sana İslam böyle bir izin verdi mi? Saat ve böyle bir tatbikatı var mı? Hiç böyle bir şey var mı ya? İşte Osmanlı'da en yakın İslam'ı en güzel yaşayan bizim ecdadımız. Osmanlı ecdadımız en yakın ve en güzel şekilde İslam'ı tatbik eden, işte sur için. Fatih Sultan'ın verdiği güvenceler, güvenlikler içerisinde. E, Fatih Sultan bunu kafadan mı verdi? İslam ona öğretti. E şimdi diyorsun, Fatih Sultan işte şöyle e, efendim iyi davrandı. E, Bizans'tan kalan halka e, tebaaya işte şöyle iyi davrandı. Onlar onu şöyle sevdiler. E, bunlar lafla konuşulan şeyler değil ki bunlar icraat ve tatbikatla gösterilen bir, bir yaşanılan hadiselerdir. Ama Hz. Fatih'e bu şuuru veren Elbette ki İslamiyettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği seviyelere, müfredelere bile çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın, adamlarına dokunmayın, rahiplere dokunmayın, efendim, eli silah tut tutmayanlarla uğraşmayın, eli silah tutanları da İslam'a davet edin, onlara doğruları anlatın, Evveler davet var, tebliğ var. Mesela, e illa da savaşacağım diyen sana saldıran, tabii sen müdafaa edersin, seninle savaşanla savaşırsın. Bu ayrı Vatan müdafaa var, e, tabi ki işgale karşı direnmeler var, cepheler var, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadeleler var. Bunlar da İslam'ın emri. Ama e, durup duran insanlara efendim eziyet, zulüm, kana can e, efendim yan yakmak Haram. Ne buyuruyor? Cennetin kokusu Bendelih Havleyu 40 bir vakit 40 sene, bir vakit 500 senelik mesafeden Cennet o kadar güzel kokar ki 500 senelik yoldan cennetin kokusu duyulurken kim bir cana kıyarsa velem ki kafir de olsa zimni yani zimni ne demek? İslam ona Müslümanlar e, güvence vermişler. E şimdi Türk vatandaşı olmasa da turist bile olsa dışarıdan gelene cevaz veriyor vize veriliyor buyur gel güvencenin bize ait denerek o kişi geliyor. Duruş oluyor işte Pakistanlı bir kişi mesela ölmüş. Kaç tane Pakistanlı şirikaralı var mesela ne olursa olsun orada. E, turist rastlamış dışarıdan gelmiş. Bizim vatandaşımız ölmeyebilir. Müslüman da olmayabilir. yani Pakistanlı olmaz da İngiliz olur. Yahudi olur. Bizim insanların şahıslarıyla kimsenin efendim e, şahsiyle bir şeyimiz yok. Çünkü onlar güvence altında gelmişler. E, zimni statüsüne gelmişler. Vize almışlar. E, geziyor adam orada, Bir pişteden haberiyor, bir yer bakacak, işe git, bir yere gitmiş, mal almış, çıkmış. Ve e, Bunları öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Lem yara rahat elcini bak, 500 senelik mesafeden cennetin kokusunu duyulur, o, o kadar yakına bile gelemez cennetin kokusunu duyamaz mı oluyor? Onun için Allah teala adam öldürmeyi menkaret elenepsen anca bir adam öldürür de o kısas edilir. Veyahut da yerinde bir fesat çıkarır da işte ceza e, muhakemesince e, ona o ceza verilir. O ayrı dava. O devlete kalmış bir iş. Fertlerin bu cezaları vermeye hakkı yoktur. E, bunların dışında bir adam haksız yere, suçsuz bir yana kıyarsa peki enne var. Ka nerede nasicim ya? Sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani dünyada bu kadar insan yaşıyor. yedi milyar insanı öldürmek ne demek? E bir kişiyi öldürmek bu demek işte ya. Menahiyafe kendime ahhiye nasicim ya? Bir insanı diriltten bütün insanları diriltmek gibidir, Diriltmiş gibidir. Onun yaşamasına sebebiyet veren. onu tehlikeden koruyan, değil mi? E kan kaybından gidecek sen ne yaptın? Hemen geçirdin hastaneye. Bana bana ne demedin? Şimdi bu iş bana bulaşmasın diye kaçmadın? Sorumluluk aldın. Mesela bir insanın yaşamasına bir sebebiyetin ol. Yaşatan Allah, öldüren Allah. Ama kim sebebiyet verirse bunun cevabı da ona ait ve valde onun aleyhine dönecek bir şey. E yine böylece e bir insanın iman etmesine sebep oldun. Onun manevi hayatına sebep oldun. Bir insanın namaza başlamasına vesile oldun. Bir insanın haramlardan, içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan kurtulmasına sebep oldun. Sanki bütün insanlığı hidayetine sebep oldun ya. Lenniheti Allah bir raculun vahidin hayrul ledemin nam. Haddal eden de bu. Ey alim. Allah senin sayende vesilenle seni sebep ederek bir kişi idade erdirirse, işte, Maddi ihya var, manevi ihya var. Nasıl ki adamın canını kurtarmak, korumak o kadar cevap, bütün insanı diriltmek kadar büyük bir Ecze insanı kavuşturuyorsa manevi ihya da böylece kim ...bir insanın... ebedi ahiretinin kurtulmasına sebep olursa... ...bu ne demek ya? Adam diyor ki ben namaz bilmezdim... ...efendim alnım secdeye değmemişti... ...ama senin... ...bir konuşmanı dinledim... Veya senin bir konuşmanı bana birisi... ...ulaştırdı birkaç edeni dinledim... Veya kitabını okudum mesela... ...arada da aracılar var... ...çünkü o beni tanımaz... ...benim bu konuştuğumdan haberi olmaz... ...o ona aramış... ...o ona kul sebep olmuş... ...e böylece ne oluyor... Bütün insanları biriktmiş kadar. Bütün insanların hidayetle sebep olmuş gibi sevabalık yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadiseyle beyaz Ey Ali diyor. Senin sebebinle Allah bir kulunu yola getirse senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Yani şu anda hepimiz tabi geçim dertlerimiz oluyor, sıkıntılarımız oluyor, şuyumuz olsa buyumuz olsa diye dilek ve temennilerimiz oluyor. O zaman Arap'ın enfes malı, en değerli malı, şimdiki son model işte BMW, cibler, Mercedes cipler, arabalar gibi Değerli malı kırmızı develer. E bütün dünyanın develeri yani bütün BMW'si, Mercedes'i, bütün en büyük, kaliteli kıymetli arabaları efendim diyelim vasıtaların fabrikalarının sana çalışmasındansa sen için daha hayırlıdır bir kişinin yola gelmesine sebep olma, Yaşamasına sebep olman, hayatına sebep olman işte bu dünya hayatı zaten son bulacak. İnsan ne kadar yaşasa da, e, cennet ne kadar yaşayacak? Ama manevi hayat, ruhani hayat, ruhun diriliği, o ne yapacak? Sonsuz cennette, ebedi nimetlere gark olmasına, zevk-ı sonsuzlaşmasına sebep olacak. Demek ki, hem maddeten ihya, hem manen ihya, biz insanların helaki için çalışmayacağız. Telef olması için çalışmayacağız. İnsanların ifyası için, abad olması için, Ocakların mamur olması için çalışacağız. Yoksa yakmak, yıkmak, patlatmak, kırmak, dökmek Müslüman işi değil. Değil. allah Teala dünyayı mamur olmasını bize ne emrediyor, düşüyor. Yoksa dünyayı kırın, yıkın edin. Buyur mu O kafir için münafık işi. Allah için etsin. Ekinleri e, ateşe verir. Hayvanları telef eden Bunları münafıklar yaptığını Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. وَاِدَا تَوَلَّا شَعَافِ الْأَرْضُ yüzde <Gül> o kafir mürtek, müslümanın diye geliyor habibim sonra senin yanından çıkıyor senin yandan ayrıldığı zamanda uğradığı insanların müslümanların ekinlerini ateşe veriyor nesillerini yani hayvanlarını koyunlarını efendim talan ediyor fesad. Allah ila hubbül Allah fesatı sevmez Allah bozguncular için vallahu la hubbul Allah fesat çıkaranları sevmez. allah Teala ıslahı sever, ara bulmayı sever, hayra çalışmayı sever, iyiliğe çalışmayı sever. <gülüyor> İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Onun için bak bu kadar ayet çok okuyoruz. E bunları insanlara anlatmak lazım, dinletmek lazım. İnsanların bunları dinlemesine sebep olmak lazım. Bak adama sana Allah can verdi, bu canı kendi yarattı. E sana emanet etti, en şerefli varlık olarak seni halde etti. Senin kendi canına kıyman senin elinde değil. allah Teala bunu sana haram etti. Allah-u Teala'nın sana verdiği canı ancak o alacak. Sen almak kalkarsan sana ne olur? Cennet haram olur. Dâ derâ ni'âbdî bi'nefsî. Haram-ı Teala'yı cennet. Birisi halde bir yara aldı yarasına dayanamadı yara yaranın ağrısını hafiften eşe. Kendisini tekrar ee, sablayarak kılıcına ee, mızrağına neyse intihar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Şu adamın yaptığını gördünüz mü? Allah Teala'nın bunun hakkında ne buyurduğunu duydunuz mu? Nereden duyacağız? Sen buyur ya Resulallah. Allah ve Resulü bilir derlerdi. Çünkü aramızda Allah'ın elçisi bulunuyor. Muhammed Mustafa bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'dan haberler getiriyor, vahiyler getiriyor. Helalları, haramları hepsini beyan etti. Bu ne rahmettir, bu ne nimettir. Bu Kur'an olmasa, bu ayetler, hadisler olmasa ne serbest, ne yasak, ne kar, ne zarar. Hiçbir şey bilmiyoruz ya. Rabbimizin bu talimatına nasıl kulaklarımızı tıkarız Dünya ve ahiret rehberi, Hazreti Kur'an, iki can saadeti Hidayet kaynağı, Allah'ın nuru, dünya ve ahireti aydınlatan. Allah nuru şey va'kel. Göklerin nuru, yerlerin nurlandırıcısı olan Hazreti Allah'tan gelen. "Kezzakumillahu'n nuru." Allah'tan size nur geldi. Nur geldi. Allah'ın sıfatı nur. Kur'an'ın sıfatı nur. E, bu nurla aydınlanmak lazım. E, şimdi karanlıkta kalmanın ne manası var? Milleti Kur'an'dan soğutmanın ne anlamı var? Dinlemeyin bunları, okumayın bu kitapları demenin ne manası var? Bak işte, allah Teala bize rahmet etti. Acıdı da Kur'an gönderdi, Kur'an öğretti. Şimdi acındığımızı bilmeyecek miyiz? İnsan acındığını bilmezse bunun durumu çok acınmaklı olur çok kötü. Dünya zahireti perişan mı? Onun için biz inşallah ıslaha çalışacağız. İnsanların düzelmesine sebep olacağız. İnsanlara acıyacağız. Allah Teala da bize acıyacak. Ar-Rahman o Rahman ki yarattıklarına son derece acıyan, analarından babalarından çok acıyan Allah, "Allamel Kur'an." Kur'an'ı o öğretti. Hiç ayet nedir bilmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmezdi. Ma'kun dedi. Belki cahil ve iman Habibim sen bile Kur'an nedir bilmezdin. İmanın tafsilatını bilmezdin. Bilirdin senin yaradan var, Allah var. E tamam ama e bu Kur'an gelmeden evvel Allah Teala'nın bu kadar isimleri olduğunu, bu kadar sıfatları olduğunu, Allah Teala'nın bu kadar malumatı, bilgiyi neden idrak edecekti? Ve lakin cealnaa biz Kur'an'ı nur yaptık. <gülüyor> Kullarımızdan dilediklerimizi onunla hidayete aldık. E kimi diliyorsun, kimi dilemiyorsun ya Rabbi? Dileyeni diliyorum. İsteyeni istiyorum. Arayana erdiriyorum. Ya burada bizim arayışımız, bizim isteğimiz devreye giriyor. Şimdi şu saatte şu kanalın başına oturup, şu, şu frekansı çevirip, ben Allah'ımın ayetlerini, Habibimin hadislerini, Rabbim beni yaratan neler buyuruyor, dinleyeceğim diye bir arayışa girene Allah yol gösteriyor. Kur'an nur oluyor, yol gösteriyor. Ama, e şimdi, efendim, kapayın o kanalları, dinlemeyin böyle Allah diyenleri, peygamber diyenleri, ayetmiş, hadismiş, kurafeler anlatıyorlar, milleti geri bıraktılar diyenleri, Allah idaat etmiyor. Allah idaat etmeyince de Allah sorumlu olmuyor. Allah Teala güneşi yarattı. Cimrilik etmiyor. Herkesin kapısına bacasına vurduruyor. Ancak kapıyı pencereyi siyah şeylerle kapatan iyice sıkı perdelerle ışık içeri girmesin diye uğraşan karanlıkta kalmaya çalışanlar varsa Allah Teala bunlara ne yapsın? Onun için acındığımızı bilelim. Kur'an'ın bize Allah'ımızın bir rahmetin eseri olduğunu bilelim. Şimdiden Kabirde neler olacağını anlatıyor. Mahşere çıkışta neler yaşanacağını anlatıyor. Kıyametin nasıl kopulacağını anlatıyor. Sonsuz cennet, sonsuz cehennemden bahsediyor. Cennetteki mükafatlardan, cehennemdeki azaplardan bahsediyor. Nelerden bahsetmiyor ki? Bütün elimler Kur'an'da. Eşini Kur'an benim moralimi bozuyor. İşte bana ölümü hatırlatıyor. Ahiretten bahsediyor. Ejetleri mi engelliyor? Anlattık ama senin Zevklerin sana zararlı İçki de sana bu kadar zarar var, kuvarda sana şu zarar var, de bu kadar topluma zarar var. Mesela İslam hangi faydalı şeyi yasak ediyor? Hangi zararlı şeyi serbest ediyor? İslam zararlı şeyleri yasak ediyor, faydalı şeylere teşvik ediyor. İslam kötü ahlakı yasaklıyor, güzel ahlakı teşvik ediyor. Ben güzel ahlakı tamamlayayım diye gönderildim buyuruyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Ben yol gösterici, hidayete ettirici. Bir rahmetim diyor. Allah'ın acımasını eserim. E şimdi Kâin gelmiş. Ya bu peygamber de nereden çıkmış işte? Benim peygambere ihtiyacım yok. Böyle bir, fırsat, bir Zihniyet olabilir mi? Kur'an. E Kur'an'ı e Kur okursan, dinlersen, Kur'an'ı anlatanlara kulak verirsen aman moralim bozulur, huzurun kaçar. Olur mu şey ya? Esas Kur'an'ı dinlemezsen huzurun kaçar. Millet birbirinin malına dalar, canına dalar. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, ahiretten korkmazsa, ben dirileceğim, hesap vereceğim diye bilmezse, öyle ölürüm ot gibi biterim, zannedersen bu milletler nasıl baş edeceksin? Ancak Allah korkusunu insanlar içine vereceğim. Herkesin başına bir polis bekçi koyamazsın ki ya. Onun için biz Kur'an sofrasında Ruhlarımızı doyuruyoruz. Birbirini ihniyatmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın verdiği hayatla hay oluyoruz, diriliyoruz. Ve bir daha ölmeyeceğiz inşallah. Çünkü ruh ölümsüzdür. Sonsuz cennete de yaşayacağız Kur'an ile. Kale insan. Allah insanı yaratmıştır. Yoktan var etmiştir. Bir damlosuzdan adam etmiştir. Allemel beyan. Ona konuşma kabiliyetini öğretmiştir. Bak başladık burada bir saattir konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. E bu konuşma kabiliyetini Allah vermiştir. İçimizden geçen e, düşünceleri, fikirleri, niyetleri e, sizin anlayacağınız bir dille e, anlatma kabiliyetini e, sizin de kendi meramınızı, isteğinizi, dileğinizi, yanınızdakilere, karşınızdakilere ifade etme kabiliyetini size Allah talim etmiştir. Rabbimiz öğretmiştir. Bunlar hep Allah'ımızın talimatıdır. Allah'ımızın kanunlarıdır, kurallarıdır. E şimdi Rabbimiz madem ki bizi yarattı, Madem ki bize konuşma kabiliyeti verdi, dinleme kabiliyeti verdi, kulaklar verdi, gözler verdi. Ola ki şükredersiniz diye e bu kadar kulaklar, gözler, gönüller halp etti. E şimdi insan kendisini yoktan var eden, veli nimeti olan, e, yoktan yaratıcısı, yaşadıcısı, yetiştiricisi olan, anasının, babasının da Rabbi olan, geçmiş atalarının da Rabbi olan, hepimizin Rabbi olan Rahman Teala ve Tekaddes rahmetine şükretmez mi? Acındığını bilmez mi? Ya Rabbi senin Kur'an'ın, senin Peygamberin sallallahu ve bana büyük nimet oldu, rahmet oldu, nur oldu. Allah'ım benim kalbimi, gözümü, gönlümü Kur'an'ın nuruyla aydınlat ya Rabbi alemin. Hazreti Kur'an'ı bana nur et, derdime deva et. Hasratlama şifa et demez mi? Onun için Allah-u büyük lütuf namazhar olmuş kimseleriz. Şu Kur'an'dan haberimiz var, şu helallardan, haramlardan, Allah'ımızın nelerden razı olduğundan, nelerden razı olmadığından haberimiz olması ve bunlara karşı imanımız olması, itikadımız olması öyle büyük nimettir ki bunun hiçbir zenginin malıyla mülküyle değiştirilecek bir tarafı yoktur. Şu anda sahip olduğumuz ehl-i itikadına karşılık bize dünyanın en zengin adamının servetini teklif etseler, içimizden bir tanemiz elhamdülillah imanımızın ve itikadımızın bereketi olarak ona etmeyiz. Allah bu imanla birlikte dünyada da hasene versin, iyilik güzellik versin, ahirette da hasene versin. Tabi ki Allah'ımızdan nimetini isteriz. Allah'ımızın nimetini. muhtaciz. Resfelullah min fazli. Allah'ın fazli kereminden isteyin buyuruyor. Allah Teala istemem cemrediyor. Eyüp Aleyhisselam yıkanırken altın çekirgeler düştü. Dolu onları öylece peştavanla topladı falan. Bir tane kaybolması hatta istiyor. Mevla burada dedi, ya Eyüp yetmedi mi? Bu kadar bol nimet verdim sana yani neyin eksik? Yine de niye bu kadar böyle titizlikle düşenleri topluyorsun, arıyorsun ya Rabbi. Ben senin fazl keremine ve lütufuna muhtacım. Senin lütfundan doymam dedi. Allah'ın peygamberlerinin sözleri ve fiilleri ve hareketleri bize de örnektir ve sünnestir. Dolayısıyla biz Allah'ın lütfuna doymadık. Fazl keremine doymadık biz muhtaçız biz da muhtaçız yağmuruna da muhtaçız hidayetine de muhtaçız vereceği ekmeğe muhtaçız biz ancak Rabbimize muhtaçız Allah başkasına muhtaç etmesin ya Rabbi beni muhtaçına muhtaç etme muhtaçız ancak sana muhtaç olayım dediği gibi şairin. biz de öyle diyoruz Allah'a dua diyoruz. Allah Teala öyle bir rahmetiyle bizlere rahmet etsin acısın lütfuyla muamele etsin ki o rahmet bizi kendinden gayri hiçbir kimsenin acımasına muhtaç bırakmasın diyoruz. Amin denecek dua işte budur. Dolayısıyla şimdi bu vesileyle derslerimize bir yeni başlık getirmiş olduk inşallah. Önümüzdeki haftalarda da salı gecelerinde salı sohbetleri diyelim buna. Saat 9'da efendim e, Lalegül frekansının başına e, uzaklarda olanlar işte Radyodan dinleme imkanı olmayanlar internetlerin başına efendim, uydu vasıtasıyla e, diğer dünyanın her tarafından dinleyen tüm kardeşlerimiz. Böylece acıyanlar silsilesine, merhametliler e, defterine kaydımızı tazeleyelim. Allah'ın bize lütfettiği bu nimetlerden diğer kardeşlerimizin de istifade etmesini temin edelim. İyiliği emredelim, kötülükten nef yedelim. Birbirine acıyalım, acındığımızı bilelim. Allah'ımızdan da muvaffakiyetler niyaz edelim. Rabbim tesirler yaratsın. Dinleyenlerin kalpleri dönsün, hidayete meylesin. Hazreti Kur'an'ın derslerinden ayrılamasınlar. Hazreti Kur'an'ın beyanlarına hayran kalsınlar. İmanlarının nurları artsın. Ve bu iman itikad bizi salih amellere muvaffak kılsın. Böylece şu cennet vatanımızda Allah Teala birliğe, dilliğe muvaffak ederek Rabbimiz Tebârake ve te düşmanlara fırsat vermesin, bozgunculara fırsat vermesin, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri birliğimizi bozmasın, ezanlarımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, vatanımızı böldürmesin, Allah Teala tabii ki bu İslam'ın, bu namusların, bu vatanın, bayrağın muhafazası için can veren şehitlerimizi de gharg-i rahmetlerine gharg eylesin, kabirlerini nur eylesin makamlarını, cennet eylesin, derecelerini hali diye dualar edelim. Tabii ki herkesin bir eceli var. Eceli gelenin de yaşama şansı yok. Ölmek istesen Allah öldürmeden ölemezsin. Yaşamak istesen de Allah Teala'nın eceli geldiğini yaşayamasın. Biz kendi elimizde değiliz. Biz Rabbimizin elindeyiz. Rabbimizin kaderine rıza gösteririz. Lütfundan da rahmetinin nimetinin tamamlanmasını niyaz ederiz. İnşallah bu nimet cennete girip cemalini görmekle tamam olacaktır. Onun için Allahümme inna ni'me. Bütün derslerimizin, dualarımızın sonunda ey Allah'ım nimetinin tamamını dileriz diye dua ederiz. Birisinin bu duasını duyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ma temamun ni'me. Nimetin tamamlanması nedir peki biliyor musun da ne istiyorsun? Ne istediğinin farkında mısın sordu. Tabi onlar ee, biliyorsunuz ki işte bilgiçilik yapmazlardı, bilselerdi. Allah ve Resulü alem, Allah ve Resulü bilir. Dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İnne min temâ min nimeti el fevze bil cenneti ve ne min minen İşte şimdi dünyada yersin, ev var sahibi olursun, çoluğun çocuğun olur, sahat olur, emniyet, bu güvenlik, can güvenliği, bazı bunlar hepsi büyük nimetler. Allah bu güvenliklerimizi, bu nimetlerimizi Bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin diyoruz. Ama tabi en büyük nimetler ne zaman? Cennete girdiğin zaman, cehennemden kurtulduğun zaman, işte o cennetteki köşküne, sarayına yerleştiğin zaman bir daha çıkma korkusu da yok. Çünkü cennete giren daha çıkmayacak. Cenneme giren kafir ise o da çıkmayacak. İmanlardan bir zaman için yanan günahkar olup çıkan olabilir. Ama cennete giren de hiç çıkma Tehlikesi mevzu bahis değil. On için oh, elhamdülillah artık Rabbim bana kızmayacak. Rabbim'in rızası üzere bu cenneti ebedi yaşayacağım bildiği zaman işte nimet o zaman tamamlanacak. Hatta Efendimiz babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri o zaman da tamamlanmaz buyuruyorlardı. Çünkü neden? inne min temâ min nimeti. Hadise ki nimetin tamamlanmasından bir kısmıdır o. Ama tam inne temâ min nimeti buyurmadı. Nimetin tamamı ne zaman Rabbimizin cemalini göreceğiz? Şimdi size rızamı helal ediyorum. Artık size kızmayacağım müjdesini dinleyeceğiz, işiteceğiz. İşte o zaman sonsuz nimete ve tam nimete ereceğiz. Birkaç günlük dünya hayatı sabredelim, seyredelim. Allah'ımızın emirlen tutup yasaklarından kaçmak suretiyle kendimizi o nimetlere mazhar edelim. Azabına hedef etmemeye gayret edelim. Düşmanların laflarına, sözlerine, tarihlerine kapılmayalım, kulak vermeyelim. Dostların Kur'an'dan esinlenerek yaptıkları rahmetlere, vaazlere, nasihatlere kulak verelim. Ta ki nimetin tamamına erelim, cennetine girelim, cemalini görelim. Elhamdülillahi. el Eذهب عنا bütün üzüntüleri bizden gideren Allah'ımıza olsun. Bütün hamd senalar diyelim. İnna <gülüyor> rabbena Ne kadar da günahkardıysak, Rabbimiz elbette çok bağışlayıcıdır. Rabbimiz azıcık amellerimize ne kadar e, şükranla karşılık verip bol mükafat verendir. Ellezî hallenâ dâra'l mukâbeti Dünyada İkametçi Allah çıkartıyorduk falan kaç sene oturacaksın ki? Ne zaman öleceğim belli değil. İkametçi çıkarıyorsun. Bizi ikametçi olan, ebedi ayrılmayacağımız cennet yurduna konduran yerleştiren Allah. La yeme sünafiyah nasobun. Artık bize yorgunluk dokunmayacak, çalışmayacağız, yorulmayacağız, yemek yapmayacağız, pişirmeyeceğiz, kaynatmayacağız, hasta olmayacağız, ameliyat olmayacağız. Ve la yeme sünafiyah Artık iyi, boş işler, yorgunluklar, sıkıntılar, zahmetler. Bizlere dokunmayacak işte o Allah'ımıza hamdü olsun diyeceğimiz günü göreceğiz. İnşallah. Nimet o nimettir. Gün o gündür. Bütün gayretler, bütün çalışmalar, çabalamalar o güne kavuşmak içindir. Evet, zikrimizin, fikrimizin. Sübhaneke Allahımızın tesbihiyle, hamdiyle, zikriyle meşgul olacağımız, bundan zevk alacağımız bu tesbihler gıda yerine geçerek efendim nefesimiz gibi e, cennet ehlinin nefesi tesbih olduğu üzere e, açın aldığımız verdiğimiz nefeslerin tesbih ve zikir olacağı o rahatlığa ereceğimiz günleri gözleyeceğiz. İşte en sonunda da cennette her duanın e, konuşmanın e, eğlencenin cevk bitiminde yapılan dua ile bitireceğiz ne kadar hamd edelim ne kadar şükredelim elhamdülillah diyelim Allah Teala cennette de böyle demeyi nasip eylesin dünyada hamd eden, cennete girer cennete giren de Allah hamd eder dünyada şükretmeyen hamd etmeyen Allah kitap bilmeyen Kur'an'dan istifade etmeyen Rahman Teala'nın rahmetine dahil olmayanlar cennete giremez cennete girmeyen de Allah'a hamd edemez Allah Teala dünyada da ahirette de hamdimizi tamama erdirsin. Orada da sonsuz hamdler yaptıracak inançlara, amellere muvaffak eylesin. Rabbimiz hamdimize mani olacak inançlardan, amellerden, kötü ahlaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Rabbimize hamd ile bitiriyoruz ve sizleri Rabbimize emanet ediyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana muhammedin ve ala amin. تسلمت teslimen كثيرا من الحمد لله رب العالمين.